Tanımıyla çarşıda, pazarda gezen eşler el ele tutuşarak gezebilir mi? E, bu hususta e, dini bir kural var mıdır? Allah Celle Celaluhu razı olsun demişler. Evet. E, bu soru bana haç, e, haç ibadetini hatırlattı. Haç ibadetinde e, hacca götürdüğümüz e, yaşlılarımız, yani annelerimiz, teyzelerimiz, hı hı. E, dedelerimiz vesaire, memlekette hiç... Ee, el ele tutuşmadıkları için e, orada tutuşun diye söylediğimizde birbirinizi tutun diye e, memlekette alışmadıkları için orada Tutamadı tutmakta yani. çok zorlanıyorlardı. Ama neticede şöyle ya da böyle bir şekilde alışıyorlardı. Ya hocam çok da iyi oluyormuş diyorlardı tabii ki. Çünkü e, bu bir ihtiyaçtır. Yani oradaki şey. E, kalabalıkta kaybolma, tehlikesi söz konusu. Ama siz memlekette böyle alışmalıdır. E, örf ve adama aykırı olmayacak şekilde e, ve insanlara e, o cinselliği ya da sevgiyi e, aksettirmeyecek şekilde e, elbette ki birbirinize yakın olup birbirinizin elinden tutmanızda bir sakınca olmaz. Kola, kol kolay girmekte bir sakınca olmaz. Ama tabii bunu söyleyince de e, hemen insanlar Aa, tamam el ele tutuşmakta sakınca yokmuş deyip Ondan sonra nahoş hareketlere girmeyeceğine tabii onu da kastetmediğimizi seyircilerimiz anlıyor, biliyorlar. Normal şartlarda el ele tutuşmakta, eşlerin birbirleriyle el ele tutuşmasında ve o şekilde yürümelerinde bir sakınca yoktur.